Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Umuyorum önümüzdeki günlerde iyi günler olur. Fakat ne yazık ki ben size iyi bir haber veremeyeceğim bu bayram sabahı. Belki bir kısmınızın haberi vardır bir kısmınızın haberi yok. Trakya'da yeni bir çevre felaketine yol açacak olan bir planlamadan bahsedeceğiz bu programda. Beğendik Termik Santrali. Türkiye'de doğal hayatı yeni bir çevre felaketinin eşiğinde ne yazık ki. İğneada'nın Beğendik e, köyünün çevresindeki arazilerde 500 bin metrekarelik orman arazisi üzerinde e, bir termik santral e, inşa edilmesi planlanıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan 45 yıllığına kiralanan ormanlık alanın üzerinde termik santral binasının yanı sıra 120 bin metrekareyi kaplayan kül barajı ve 100 bin metrekarelik kömür depolama alanı da e, yer, al yer alması planlanıyor. Termik santralin baca gazı denize de Şarj edilen soğutma suyu ve kül barajından yayılacak kimyasal atıklarla Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından birisi olan İna'da Longos Milli Parkını e, parkı ne yazık ki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. E, Trakya ormanlarının ağır hasar e, görmesinin yanı sıra bu santral Trakya'nın incisi olarak e, kabul edilen iğne adının turistik geleceğine de darbe vuracak. E, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, termik santral planları var ve e, beğendik ile ilgili yeni açıklanan termik santral planı oradaki yerel halkı ve çevre camiasını doğa koruma camiasını da harekete geçirdi. Konuğum Greenpeace İklim ve Enerji kampanyaları sorumlusu Pınar Aksuğan. Pınar hoş geldin. Selam. Oraya. Evet iyi bir haber değil ama tabii ki yapılacak çok şey var. Bunları bu planları bir şekilde bozmak üzere ve bu termik santrallerin çevre felaketine yol açmaması için neler yapılacak dan bahsedeceğiz. Ama ilk önce e, bir termik santral ne tür çevre felaketine yol açıyor? Biraz ondan bahsedebilir misin? Tabii öncelikle Türkiye'deki bir genel resmi çizersek, hı hı. E, Türkiye'de planlanan 58 yeni termik santral var hı hı. ve e, 30 bin megawatt e, enerji e, kapasitesinde planlanıyor bu termik santraller ve ne yazık ki e, maliyetleri düşürmek ve Türkiye'nin Doğal alanlarından da faydalanmak açısından bu termik santraller çoğunlukla deniz kıyısında hı hı. ve deniz kıyıları bildiğin gibi zaten evet. her yerde harika yerler hı hı. oralarda planlanıyor. Ee, onların etkilerine gelirsek termik santralleri öncelikle soğutmak için suya ihtiyacın var. Hı hı. Bütün santraller gibi termik santrallerde belli bir ısıda çalışıyorlar, ısıtıyorlar ve soğutulması gerekiyor ve bu su deniz kenarında kurulduğu için santraller oradan karşılanıyor. Hı hı. En büyük sıkıntılardan biri ve birçok alanda yaşanan sıkıntılardan biri e, bu santrallerin bir şekilde volye alanlarına denk gelmesi. Balık üreme hmm. alanlarına Ki, denk geliyor. Ki e, da gerçekten çok önemli. Balıkçılık açısından Balıkçılık çok açısı. önemli yerlerden Aynen bir öyle. tanesi. Aynen öyle. Aynen öyle. E, bu su çekilirken orada yumurta ve balıklarda hı hı. çekiliyor ve tonlarca balık bir günde e, evet telef oluyor hı hı. E, bir şekilde bunlar da sonrasında e, saklanıyor ya da yok sayılıyor bu hı hı. en büyük problemlerden biri bir çetrapolünden bahsediliyor alın sanıyorum değil mi? Bu Beğendik'le ilgili mesela bu çet raporları nasıl oluyor da alınıyor peki? Bu kadar çevre felaketine yol açabiliyor. Bu çet raporlarının nasıl alındığı e, konusu gerçekten bizim de kafamızı karıştırıyor. E, çünkü benzer durum Bartın'da yaşanıyor. Şu anda Sinop Gerze'deki e, Termik Santral'de yaşanıyor keza. E, şöyle ki Çevre Şehircilik Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı ya da ilgili diğer bakanlıklardan olumlu ya da olumsuz bir şekilde bu raporlar için görüşler veriliyor. Ee, ve çok net belirli ki voli alanlarında herhangi bir e, termik santral ya da benzer bir yapı Hı -hı. yapamazsınız. Ya da çok net Türkiye'de anayasada da belirli ki, kanunlar evet, da kanunlar var. Evet kanunlar da var yani sen orman alanını asla ve asla herhangi bir e, yapı için e, dönüştüremezsin. Biraz önce sen de söyledin hı hı. orası İna'da çok değerli bir orman. Hatta hatta Milli Park. Hı hı. Ee, bunun anayasal olarak aslında olması yapılması mümkün değilken bu ÇED raporlarının nasıl alındığı konusu e, bizim de her zaman kafamızı e, karıştıran bir konu. E, peki volye alanı dışında ne tür e, çevresel kirliliğe yol açıyor? Küresel ısınma tabii. Küresel ısınma tabii ki de evet, önce. Yani öncelikle. hani şöyle bir e, mit var. İşte temiz santraller yapıyoruz. Hı hı. Filtreliyoruz bacaları. E, ne kadar filtrelersen filtrele asla e, karbon emisyonlarını azaltamazsın. Hı hı. O yüzden iklim değişikliğinin en büyük sebebi zaten dünyadaki kömür santralleri. Bunun için hiçbir argüman olamaz. Nitrojen, sülfür, işte kül, <gülüyor> böca gazı, diğer emisyonlar bunlar için yollar olduğunu söylüyorlar. Yeni teknolojiler olduğunu söylüyorlar. Ancak ne yazık ki Türkiye'deki bu çevresel konuların denetimi ya da uygulanmasında şeffaflık olmadığı için ve düzgün denetlenmediği için bunlar da kriterlere uymuyor. Ayrıca kül en büyük sıkıntılardan kömür santrallerinde. Evet yani santrallerinde. çok büyük bir alan evet, evet, evet, evet. depolama, depolama söz konusu değil mi? Yani külü tekrar kullanmak için e, birçok yol olduğu yazıyor ÇED raporlarında çoğunlukla. Ancak en son yapılan santrallere baktığımızda en son e, modern teknoloji Hı -hı. adı altında yapılan santrallere baktığımızda e, bu küllerin taşkınlar... Yağmur sularıyla denize e, döküldüğünü görebiliyoruz ve daha çok yeni hı hı. Zonguldak'ta benzer bir olay yaşandı. Hı hı. E, yine iklim değişikliğine bağlı e, yaşanan bu e, sel, felak sel felaketlerin sebebiyle kül barajı taşıyor ve bütün o e, aylarca orada biriken kül denize karışıyor. Bu inanılmaz bir radyo radyoaktif kirlenme. Bu kül iç içerisinde bir uranyum taşıyor diye. Bu değil? kül içerisinde uranyum he? uranyum taşıyor. Aynen öyle. Ya. Bu kül demek radyoaktif kirlenme demek. Hı hı. Aynı zamanda normal işleme süresinde de termik santraller bir radyasyon ortaya çıkarıyorlar. Kül depoları gayet radyoaktif ve bunların herhangi bir şekilde doğaya karışması bir şekilde denize karışabilir, tarım arazisine karışabilir ki zaten tarım arazisi olması da başka bir durum alanların çoğunun çok ciddi tehlikeler oluşturuyor. Bir de sağlığa etkisi var. Yani çevre sağlığına, bütün canlıların sağlığına olduğu gibi insan sağlığına da çok büyük etkisi var ki yayınlanan bir raporda Amerika'da kömürle çalışan elektrik santrallerinin doğaya salınan karbondioksitin %33'ünden civanın %40'ından azotoksitlerin %25'inden sülfür dioksitlerin ise %33'ünden sorumlu olduğu ve azotoksitlerin akciğer dokusunu tahrip ettiği, kükürt dioksitin ise astım ve kalp krizine yol açtığı gibi bir rapor var ki bu bir bilimsel gerçek. Türkiye'de de yatağın termik santralin çevresinde bildiğim akciğer rahatsızlıkları çok artmış durumda. Ee, sen bu konuda ne söyleyeceksin insan sağlığına zararları konusunda? Bir kere astım bronşit, e, akciğer rahatsızlıkları en fazla e, Hı -hı. tetiklediği rahatsızlıklar termik santrallerin. E, tabii yine bu da eski özellikle bu filtreleme sisteminin olmadığı termik santrallerde yatağında... Soma'da ee, bu sıkıntılar hı hı. çok ciddi şekilde var ancak biz bir e, rapor yaptırıyoruz Greenpeace olarak hı hı. ve e, işte birkaç hafta içerisinde bu rapor yayınlanacak. En son modern bütün filtreleme teknolojilerine sahip e, termik santrallerde bile çok ciddi çevresel sa sağlık sorunları ortaya çıkıyor yani hani aklınıza gelebilecek işte en iyi şu an planlanan santrallerde bile Hı -hı. yılda 10 e, tane ölüm ve sayısız e, akciğer kanseri ve bronşit bu rahatsızlıklar var oluyor evet Hı -hı. Ee, tabii bütün bunların yanında başka bir etki daha var ki bu da e, yani İneada da ortaya çıkan aslında e, işte Mersin Akkuş'u da bildiğimiz işte Sinop Gerze'den bildiğimiz ve Amasra hepsi bunların turistik geleceği olan yerler, ekoturizm geleceği olan yerler, Akkuyu'nun e, geleceği bir şekilde ne yazık ki yok edilmek üzere e, İneada'nın da turistik geleceği ki ekoturizm potansiyeli çok yüksek olan bir yer, bütün gelirlerini ekoturizmle sağlayabilecek olan bir yer e, bu geleceği de bir şekilde mahvetmiş olacak değil mi Termik Santral? Kesinlikle yani zaten baktığımızda İğne adı olsun, Çanakkale olsun, Muğla, Ali Ağa, Mersin, Adana, Sinop evet. buralara baktığımızda hepsi turizm açısından çok e, önemli alanlar. Hepsinde ekoturizm gelişebilir, e, hepsinde ana gelir kaynağı turizm olabilir ancak bu plana kontrolsüzce planlanan e, enerji planları sebebiyle buralar... Bir evet. 50 sene kirlenmeye maruz kalıp sonrasında da zaten turizm için kullanılamaz hale, hale gelecek. gelecekler. Evet. Ee, bu termik santralin mesela beğendik termik santralin ekonomik ömrü 20 yıl olarak belirlenmiş. Yani sadece aslında yapılan HES yapılacak olan HES'lerin yapılan HES'lerin nükleer santrallerin ömürleri genelde bildiğim kadarıyla bir 20-30-40 yani evet. bu civarda ve Önümüzdeki 20-30 yıl için aslında çocuklarımızın geleceğini hatta torunlarımızın ve onların torunlarının bile geleceğini bir şekilde riske atmış oluyoruz. Burada en korkutucu olan şey aslında işte maliyet hesaplamalarını yaparlarken hı hı. bu santralleri yapanların... Çevresel maliyetleri, toplumsal maliyetleri ve aslında gelecek kuşaklar için olan maliyetlerini hiç hesaba katmıyor olmaları. Evet. Çünkü 20-30 yıl sürecek bu santral sonra kapatacaksın ama orada yaşat, yarattığın çevresel yıkımı e, tekrar düzeltmek 100 yıldan daha fazla Bazı. zamanlı hatta hı hı. iklim için olanı asla geri dönüş geri dön olmayacak dönecek. bir şekilde zarar olacak. Evet e, ne yapılabilir bunu istersen bir müzik arasından sonra konuşalım. Şimdi Marssis'in Dereler adlı parçasını dinleyeceğiz. <Gülüyor> Çocukluklarımdan dereyeyle sakurdum Yarımın yanağından bir öpücük aşurdum Oy dereller bereler neler bilirim neler Geçti dar yollarında sevda yüklü seneler derin gelir sesi çılık atar her. Tan yeri ana abu akan deleler anlatur yari bana. abu akan dereler, anlatır anlatur yari bana. abu akan dereler, anlatır anlatur yari abu akan anlatır anlatur yari Sevda kayıtsın, gözlerim onu içine. Sevdalı her yana bir dere, denizlere karışır bizim sevdalarımız nerelerde kavuşur? Derin gelir sesi, çıluk atar her yana. Derin on gelir sesi, çıluk atar her yana. Abı akan dereler anlatır yari bana Abı akan dereler anlatır yari bana Abı akan dereler anlatır yari bana Abı akan dereler anlatır yari bana Evet, Dereler adlı parçayı dinledik. Ee, evet, bir yandan da HES gerçeği var. Ee, bugün Türkiye'de 2700 HES projesi var, dereler ve nehirler üzerinde. Bunların 1700'ü işletme ve yapım aşamasında ve... Binlerce insanı evinden toprağından edebilecek eden e, ve edebilecek olan projeler e, bir yandan HES'ler bir yandan nükleer santral bir yandan termik santraller ve e, çevresel felaketler e, Greenpeace Akdeniz iklim ve enerji kampanyaları sorumlusu Pınar Aksuğan'la konuşmaya devam ediyoruz. Evet Pınar neler yapılabilir yerelde? Ee, sanıyorum yerelde ilk önce yapılan çalışmalar, ona ulusaldan verilen destek e, her zaman bu tür e, çevre felaketlerine yol açılabilecek e, işletmeler ya da e, planlar, projeler için e, en doğru yol, öyle mi? Mücadele ilk başta herhalde başlıyor. Hı hı. Bu... E, Yerel deyince aklımıza aslında orada bir köy var uzakta ve o insanlar bir şeyler yapıyor gibi bir algı oluşuyor. Ama aslında o yerel biz de olabiliriz. Çünkü planlanan santraller aslında hepimizin yazlığının, yıllardır işte ailemizin gittiği, ya da tatile geçirdiğiniz Hı -hı. yerlerin yanı başında. Ve bunlara ses vermek için farklı farklı yollar var. Biz geçtiğimiz sene bir yasal rehber hazırladık. Yerel Hı -hı. mücadeleler için ee, ve hatta işte bu anlattığım kitlelerden de bu e, yasal rehbere talepler geldi. Biz ne yapabiliriz işte e, ben burada 100 yıldır yaşıyorum 200 yıldır burada bizim nesillerdir e, burada yaşamışız. Şimdi geliyorlar bizim yaşam alanlarımızı gasp ediyorlar elimizden alıyorlar biz ne yapabiliriz diye soranlar için bir mücadele rehberi hazırladık. Evet bu gerçekten yaşamı savunmak yerel mücadeleler için yasal rehber Greenpeace Akdeniz tarafından yayınlandı. Evet. ...çok e, gerçekten içinde çok güzel öneriler ve e, şeyler var. E, örnek mücadeleler Örnek mücadeleler, var. aynen hı hı. öyle. E, Gökhan Can hazırladı hı hı. E, bu rehberi. Üç aslında temel mücadele alanı var. Yani... Mücadeleye yeni başlayanlar ya da yıllardır mücadele edenler e, ikisi de bir şekilde mücadele edebilecek yollar bulabilirler. Çünkü projeleri durdurmanın ya da bir şekilde durdurmanın yolları için üç aşama var. Bir tanesi e, bu termik santral projeleri ya da HES'ler ya da e, diğer madenler hı hı. her türlü projenin ilk başta lisans alma sürecinde ya da ÇED sürecine daha gelmeden önce e, durdurulması için yasal yollar. İkincisi lisans aldıktan sonra e, yapım aşamasına kadar projelerin durdurulması için yasal yollar bir de inşaat başladıktan ya da işletme operasyona başladıktan sonra neler yapılabileceğine dair. Orada e, yasal yollar var. Yani hani bu şu, şu açıdan çok umut verici olmalı. E, şu anda mevcut da insanları çok fazla etkileyen işte biraz önce bahsettiğimiz kül, sağlık etkileri, yatağın gibi, afşin elbistan gibi yerlerde e, dek projeleri durdurmak için hala yasal yollar var. Ancak tabii ki de erken müdahale hayat kurtarır. E, o yüzden planlanan santrallerde de bugünden bu süreçleri bilerek halkın bilinçli olarak e, o yolları izlemesi ve tabii ki de avukatların daha fazla avukatın e, bu konuya destek verip e, yol, yol gösterici, yön verici olması gerekiyor. Hı hı. Yani bizim bir bu bir termik santral mücadele avı var benim bildiğim kadarıyla nasıl bir e, A bu? Bu A'dan biraz bahsedebilir misin? Bu A e, aslında mücadele eden birçok farklı grup var. Türkiye'nin dört bir tarafında e, birbirinden haberi olmadan aslında benzer, benzer, benzer şeyler yapan insanlar var. Bu insanları bir araya getirip bilgi paylaşmak, deneyimlerini paylaşmak, yeri geldiğinde hukuk desteği vermek, e, yeri geldiğinde birbirlerinin kampanyalarına destek vermek ve bir A oluşturup dört bir taraftaki mücadeleyi bir yerde ortaklaştırıp daha güçlü bir ses çıkartabilmek adına bir ağ oluşturduk. Yakın bir zamanda oluşturduk bu ağı. Giderek daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Çok yakın bir zamanda web sitemiz e, hizmete girecek hmm. ve bu sayede Türkiye'de nerede santral planlanıyor bunları kim planlıyor hmm. ve kimler bunlara karşı mücadele edebiliyor. Her merak eden ya da bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insanlar oraya girip hem ağ hakkında bilgi alabilecekler hem de Türkiye'deki e, bu e, ekolojik yıkım e, hakkında biraz daha bilgi sahibi olabilecekler. Evet gerçekten yapılacak çok şey var. Grimps Akdeniz'de neler yapabilirim e, sorusunu soranlara bu konuda destek olacak. Hem bir kitap hem de bir web sayfası. Kitap, kitap hazırlandı web sayfasında hazırlığı evet. içerisinde. Ayrıca zaten e, kampanya sorunları olarak siz de devam, ediyor. e, devam ediyorsunuz. E, en çok sorulan şey yani şimdi... Biz burada konuşuyoruz yaklaşık 20 dakikadır ve hep hani sanki biz termik santrallere karşı böyle hani elektrik üretilmesin gibi bir şey de hep deniyor ya işte kalkınma karşı. biz hiç ne olacak o zaman elektriksiz mi kalacağız bu termik gibi bir söylem de var bir yandan ve aslında bu termik santralleri ihtiyacımız gerçekten var mı sorusu insanların kafasında başka bir soru işareti ne diyeceksin Pınar gerçekten ihtiyacımız var mı bu termik santrallere? Evet bu her zaman sorulan bir <gülüyor> soru ee, şöyle özetleyelim durumu isterseniz ee, Türkiye'de Enerji kaynağımızın sınırlı olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Hı hı. Ama sınırsız olan bir enerji kaynağı var. O da rüzgar ve güneş. Ve biz en fazla aslında kaynağına sahip olduğumuz bu enerji biçimlerini sadece yüzde bir kullanıyoruz. Yani bu da demek oluyor ki yüzde doksan dokuz kullanabileceğimiz bir potansiyele sahibiz. Yüz, şu anda enerji verimliliği ile ilgili Türkiye'de... Bağlayıcı atılan hiçbir adım yok. Hem enerji verimliliği hem de bu projeleri bir araya getirebilirsek şu anda planlanan termik santrallerin hiçbirini yapmadan ne termik ne nükleer santralleri ve HES'leri yapmadan da Türkiye'deki enerji ihtiyacını karşılayabiliriz. Biz bunun için bir rapor hazırlamıştık zaten. Hı -hı. Enerji devrimi raporu. Dileyenler bizim web sitemizden bu rapora da ulaşabilirler. Nasıl bu... Ekolojik yıkıma sebep olmayan insanların yaşamlarına, yaşamaklarına ve geleceklerine negatif etkiler olacak bu enerjiler olmadan enerji ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz çok net bir şekilde orada yazılı okuyabilirler, görebilirler. Sınırsız kaynaklarımız güneş ve rüzgar ve enerji birimliliği. Bunun yerine bir seçim olarak hükümetin bu enerjilere yönelmesi çözüm olacaktır. Aslında bir yandan da belki şuna da bakmak lazım e, enerji verimliliği dedin e, ne kadar e, fazla enerji üretirsek üretelim e, hep bir daha fazlasını isteme hali içerisinde insanın gözü bir türlü doymuyor bu sınırsız ihtiyaç. İştahımıza da galiba bir sınır getirmemiz lazım. Ben hiç unutmuyorum yuvarlak çayda bir kadın e, HES'e karşı mücadele ederken e, suyu gitmesin ki yaşamının kaynağı o su aslında e, gitmesin diye enerjiyi ne yapayım benim yaşamım gidiyor diye bir şekilde feryat etmişti. Gerçekten de öyle ee, ya, insanın yaşam enerjisinin yanında elektrik enerjisi çok büyük bir şey ifade etmiyor aslında ee, bu alanların yok olması demek aslında bir yandan da yaşam Diğer varlıkların yok olması ile birlikte ekolojik dengenin harabı olması ki iklim değişikliğinin sonuçlarını şu anda hepimiz yaşıyoruz. Gıdamızı evet. etkiliyor. Göçlere neden oluyor. Sellere ve bunun gibi bir takım kuraklığa neden olabiliyor. O anlamda aslında enerjinin kullandığımız elektriğin ve enerjinin bir bedeli var. ve Bizlerin de işte o lambayı açarken ya da bir şekilde o enerjiyi kullanırken de hep bir kez daha düşünmemiz gerekiyor değil mi? Sorumlu insanlar olmalıyız. Evet. Hem şu ana hem geleceğe hem çevreye sorumlu insanlar olmalıyız. Ve bir soru daha benim aklıma geliyor. Gerçekten bu enerjiye ihtiyacımız var mı? Hı hı. Bu kadar çok santral planına ya da bu kadar çok e, enerji planına ihtiyacımız var mı? Ve hani onu da sorarsanız hayır yok hı hı. aslında yok. Evet. Ee, peki Pınar çok teşekkür ederim. Bir kez daha e, bilgi almak isteyenler için bir web sayfası ya da bir iletişim e, kontak e, numarası vermek istersem? Tabi e, Greenpeace Akdeniz'in e, web sitesinden bu bilgilerin hepsine ulaşabilirler. Aynı zamanda Facebook, Twitter'dan da bizi takip edebilirler. Hı hı. Bu kitaba, web sitesi ve diğer bu konudaki bilgilere web sitemizden ulaşabilirler. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, tüketim ve üretim modellerimizi, biçimlerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve artık yeni modeller oluşturmamız gerekiyor ki daha fazla çevresel yıkım ve insan sağlığını ve canlı sağlığı Buna yönelik yıkıma yol açmamak için e, programı her zaman olduğu gibi e, sizi %100 ekolojik pazarlara e, davet ederek kapatmak isterdim ama buradan duyurmuş olalım. Bayram nedeniyle Cuma, Cumartesi ve pazar günleri %100 ekolojik pazarlar kapalı. O yüzden e, gelecek hafta %100 ekolojik pazar alışverişlerinizi yapabileceksiniz. E, hepinize buradan esenlikler diliyorum. Sağlıcakla kalın.